Modern sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor. 8.38 oldu saatimiz. Oktay Demirci devrede. Fire 3 öyle. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk efendim. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Havada biber gazı var. Ottu'da dün gece ikiye kadar mı devam etti? falan bilmiyorum. Biz helikopterlerden takip edebiliyoruz bir noktadan sonra. Çok sabaha kadar devam etmiş ya. Gece geç saatlere kadar helikopterimiz mevcutta onu biliyoruz. Yeni bir boyutla artık yurtlarına da biber gazı e, hizmetini getirdiler. Şehrin bir kısmında su yok ama gerçekten bir kısmında el su tutulan, yok, bir kısmında da elektrik yokmuştu. E, biz ikisini de yaşadık. Sen her şeyi vallahi Malibaya her şeyi yaşıyoruz ama bir taraftan da ülkenin el üstünde tutulan üniversitelerine biber gazı hizmeti, yurt odalarına kadar götürülüyorsa bunda da artık ileri demokrasi diye di, arabasında aramak... bu ileri de en son o bir tanesi. Yani bir de tabii e, belediye otobüsü vardı biliyorsunuz bozulan bir belediye otobüsü. Nerede ee, ottüde onu korumak için onu bilmiyor musunuz Aa, onu bilmiyoruz Hayır, haberimiz Her şey siz çok özür dilerim de siz yani nerede neden neden kullanmıyorsunuz siz faydalanmıyorsunuz ne takip ediyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz yani neden girsin polis ottüye başka bir açıklaması yok neden girmiş olabilir bana bir söyler çünkü misiniz çünkü dışarıdan Ot... biber gazları şeye kadar yemiş bir şey soracağım bütün bunları onu ben kendi ben bir söyleyeyim. şey sorabilir miyim bir saniye çocuklar oktay şansı sen biraz marjinal misin Ege'ye yani. bahsediyorsan bence aşırı marjinal. Sarı ayakkabı giymiş. Malibak Daha marjinal ki. bir şey. ben. Harap... marjinal değil mi bu adam? Bu adam marjinalin önde gideni bayrak sallayanı. Çok özür evet. dilerim. Yani Velev suç... ki marjinal. Diyelim ki evet. Velev ki marjinal. marjinal. Bir de marjinalin bir şey hastasıyım. Bu adam Bornova Anadolu Lisesi'nde yedek listeden ot diye de asil listeden girmiştir. Onu da tesadüf olması... Bu da marjinal olduğunu de... gösteriyor. Evet. Bu da zaten neyse orasını şey yapmıyorum. Marjinal de olabilir. Marjinali sevmekse, marjinleri sevmekse ben marjinalin kralıyım. yani neden girdi zannediyorsunuz polis? Ben Akşam şey diye Yani dışarıdaki şeylerle gün boyunca dışarıda atılan biber gazının yurtlara etkisi sınırlı kaldı. O yüzden içeri kadar girip her tarafı biber gazına... Çünkü şimdi her yurt aynı mesafede değil kapıyor. Evet. Bazısı... Mesela kız yurdu yakın orada. orası kız bayağı, kız bayağı yani aldı biber gazını. Ben Ama gördüm görüntüleri. Ama gidemiyor. E o ne genç limalar neye ihtiyacı var? Burada üçüncü yurda geldi. Evet. Yani o şey yoğun olarak beşinci evet. yurt şanslı yurtlar. Arka ikinci yurt bağırıyor <gülüyor> bize gelmedi i̇kinci hani bize diye. Dokuz mesela hiç. Hiç, hiç. Hiç onlar sadece sinir Dokuz çünkü bildiğim kadarıyla onlar havuzu görüyorlar. Oradan şey Evet Onlar nasıl yapabilir? Mesela... Onun için o, yatabilirler. Gece, gece yatabilirler. Ondan sonra sabah kalkabilirler. Mesela böyle bir bir yürüyüşe çıkarlar. Hı hı. Oradan artık kalan biber gazı kokusunu. Artık biber gazı Artık biber gazı kokusunu. Olmaz. Yani olmaz. Olmaz. O da olmaz. Herkesin eşit ölçüde faydalanabildiği. ben Dün Nasıl de... olmuş? Yurtlardan bir şey var mı? Ne var yani mı? Herkes kendi odasına dönebildi mi? Yoksa misafirliğe mi gidildi? Vallahi ben e, bu hemen bizim arka tarafımızdaki kız yurdu var ya. <gülüyor> kız yurdundan e, görüntüleri izledim çılık çılğa bağırarak bir panik havasıyla ne yapacaklar kız öğrenciler ne çıkıyor. yapacaklar yani... kime sığınacaklar yani Öyle dışarıda diye. belediye görevlileri öğrencileri döverken kime sığınıldıysa yaradanı mı sığınıyorsun ne yapıyorsun geçsin geçsin geçsin diye bir şey yapıyorsun bekliyorsun yani işte orada otobüs bozulmuş. O otobüsü e, korumak adına mı? Evet o otobüsü korumak için e, Bayağı şey yapmışlar ya Destan yazmışlar otobüs korumak Helikopter için. falan da bayağı bildiğim kadarıyla e, Kaç kere 2-3 yani kere benzin takviyesi falan yapılması gerekiyor Bir şey yani. diyeceğim o polis helikopteri evet. Aramızda helikopteri binen var mı? Var Üçümüzde bindik. Bindik, bindik Yani o tip bir böyle bir Ha. Bizim bindiğimiz biraz... Tamam anladım. Ha, ya, yani ya, bir, bir biber gazı atmaya şey. <gülüyor> olmadı. olmadı. Yani. Şehir helikopteriydi bizim bindiğimiz. Tamam ben de askeri böyle helikopteri. Daha donu... ha, bindin mi sen? Bindim. O ne kadar yakıyordur saatte? Bak o zaman aklıma hiç gelmedi. Hiç ben bu konuda... Bayağı yakıyordur yani. Bu konuda normalde... Korkalım ne kadar yakıyor bu falan diye soracağım. Onu soramadım. Tamam şey yapacağım <gülüyor> Arabada <değil mi? gülüyor> bile ben bu konuda bir tiksinti olduğunu zaten şahsen biliyorsunuz ha. siz. Hani bu sohbetten Kaç de... bu diye. Yani bu... Bu uçak yani daha doğrusu helikopter kaç saat kaldı havada? Valla Oktay bak sana temiz söyleyeyim 4 8, 9, saatten 4 saatten aşağı kaldıysa... Daha fazla ise, kaldı ya gündüzden ya, yok, itibaren. Ben, tabii gündüzden itibaren onları saymıyorum ama akşamkinde şey var. E, ne derler ona hani saat doğru 2'ye kadar diyecek ve en az 6 saat gündüzkiler artı olarak eklenir. 8-9 saat yani yaklaşık olarak şu 12'de başladıysa bu yani üçünün, sana, öğlen... 2-3 depo gitmiştir gibi geliyor Oktay. Bunun yani bu kadar dolaşmana gerek yoktu diyecek biri var mı? Daha Vallahi sonrasında. Yoktu. Bir de yukarıda duruyoruz falan. Gezme mesela. falan da değil yani. Öyle hesap sorma mekanizması, mekanizması yok. Değil mi? Ben... Yani bu ağaçları niye kesiyorsun diyen bir sistem de yok. Ondan sonra işte mahkeme gibi bir şey. Ya çocuklar edilir. zaten dün çıkmadı mı şeyimiz yani biliyorsunuz yeni öğrendik bizde haberimiz yokmuş bir gazetede yayınlanan habere göre gezi olaylarının altında. Nerenin parmakları olduğu bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yani, yani evet o ya valla neresinden başlayalım nasıl konuşalım bilmiyorum da yani yaralanan öğrenciler var, dayak yiyen öğrenciler var. Hani helikopterden başlamak e, da biraz ters ama. <gülüyor> Tabii bu yani, yani, ayaklarında e, polis gözetiminde polis tarafından olmasa çünkü da Çünkü orada mesela bir aşırıya kaçıldığında onlar müdahalesin diye duruyorlar herhalde. Şey herhalde evet dozunda dayak sırasında seyredilecek. Belki poliste seritlemesi gerekiyor böyle şeyleri. No, Onlar böyle da öğreniyorlar çünkü falan. belki çünkü bir sürü polis biliyorsunuz yeni alındığı için. Aha. Yani onları yani bakın. nasıl yapılıyor? Belediye çünkü görevlileri bu konuda biraz daha uzman olduklarından. Ben polisler orada e, şey, uygulamalı olan derslerini görmüş oluyorlar. Mesela şey için mi e, telefonlara bakılmadı bir paradoksa girilmesin diye mi? Hani rektörlük. Ve milletvekilleri ulaşmaya çalışmış ya. Emiyete, emiyete, ağaçların kesildiği dönemden bahsediyoruz. Evet o dönemde. Orada böyle mesela üniversite tarafından da polis duracak. Öteki tarafta da belediye griderlerinin yanında da polis var. Böyle bir polisler karşı karşıya gelmesin ve sistem çökmesin diye mi? Açılmadı telefonlar. şey diye... Açılmamış telefonlar. Şey Ulaşılamamış değil mi? Doğru. O, o, o polisin bak, karşısına yakilleri. polis mi koyacaksın? Telefonları şey diye açmamışlardı. Merak etmesinler biz zaten otobüsü koruyoruz. Bizi aramalarına gerek yok diye düşünmüşlerdir. Yani ben şey... E, Rektörlüğün Burada bir otobüsünüz var Lütfen koruyun diye mi arıyordu acaba bilmiyorum da Oktay'ın bahsettiği o derlerin, e, Bayramı bayramın dördüncü günü mü Üçüncü günü mü Dördüncü yani, günü sü Sürprizden bahsediyor Sürpriz günü Ona da herkes aktarıyor. bayram diyor e, Ben dün bir yerde okudum e, Bir tweet hesabında okudum Dördüncü gün ikindi e, İtibariyle Sonra bayram bitiyormuş Öyle miymiş Tabii evet. bayram denmesin artık Bayram değil o yani, ha, yani. Esas Zaten bayram O yüzden yapılmış ha. Yani O yüzden yapılabilirmiş Bayrama bayram kalmış katmış oluyorsun bir taraftan da sürprizlerle. Yok bayramda yapılmaz canım. Bayramda öyle şeyler hı hı. olmaz diye. E, dün açıklamalar de, da geldi. Bir de para hadisesi var biliyorsunuz. Ha, o da çok güzel. Parasıyla değil mi kardeşim e, açıklaması? 211 vardı. bin liramı verdim. Ben güzel güzel keserim arkadaş. Rektörlük en kısa büyük ihtimalle haberi olur olmaz. Tabii şimdi mesela ben, ben senin hesabına parayı yatırsam yüklü miktarda. Ben Benim açıklamam rektörlük gibi olmaz. Böyle bir Para yatırılmadı Bana derim ben. Şimdi. Allah'tan Ege'nin hesabına <gülüyor> yatırılıyor. <gülüyor> Yaklaşımım. Böyle bir para hayır yatırılmamıştır derim. Ama yani o par paranın yatırıldığını gazeteden büyük ihtimalle okuyor. Doğru. Hemen iade etmekte şu... Yok Melih Gökçek ee, basın açıklaması yaptı ya. Her i̇şte tamam yani şu an orada basın açıklaması. Gazeteden dediğim internet sitesinden e, falan okuyor. Bize para mı yattı ya? Hemen iade edin, hemen iade edin diye... E, yerinde bir hareket yapılmış. Rektörlük soğukkanlılıkla ve en önemlisi şu yaşanan e, olaylar sırasında hukuk çerçevesinde mücadelesini veriyor. E, keşke hukuk çerçevesinde yürüse her şey. Keşke hukuk çerçevesinde e, haklı Hocam, kazansa. Mahkeme soğukları kazansa. Evet haklı kazansa tam anlamıyla o yani. Zaman her şeyin hukuk çerçevesinde yürümesi biraz zaman alan bir şeydir. E, burada mesela birisinin bir cezalandırılması gerekiyorsa hangi belediyenin sopası ile değil ha. bir mahkemeyle şeyle mahkeme e, şişmasa, de o da gerçekten hukuk anlamına mı geliyor o işin ayrı bir tarafı da en azından görüntüde hukuk devleti şeyi verir e o tabi Be belediye görevlisinin sopasıyla adalet dağıtmaktansa Dosta, güven düşmana o çocukları orkun. koruması gerekenlerin bunu e, seyretmesine e, şahit olmaktansa böyle bir işleyen şeyi şey dava sürecini görmek Hepimize en azından hukuk falan var. intiba yaratabilir, hukuk doğru bir şey diyorsun. varmış, yani. intibası yaratabilir. Hukuk bir sert daha adı rahat oluruz işimiz. Dün rektörlükten bir Ama açıklama geldi. Bunlar tabii biber gazı da boğulmuş bir atmosferde konuşulacak şeyler değil. Sakin, evet. medeni bir atmosferde konuşulacak şeyler. Sadece biber gazı da değil artık eli sopalı birilerinin açık açık göründüğü bir hareketlilikten bahsediyoruz. Yani onların kimilerine göre belediye ekiplerinin daha doğrusu belediyenin güvenlik görevlisi olduğu söyleniyor. Kimilerine göre sivil polis diyorlar. Başka da bir olasılık var mı? Var tabi. Var, ee, çok olasılık yani çok var. Olasılık var. E, var yani sivil görünümlü daha doğrusu sivil insanların elinde sopa olunca Hı. olasılıklar şey sayısız. diye geldiler herhalde bizde de odun var diye geldiler herhalde Hı. fidan vardı çünkü. Zaten evet. ee, aynısı bunun modeli, da şeyi, Bu da bunun bu bir modeli Oduna döndü diye Böyle geldiler herhalde Dün rektörlükten bir açıklama geldi Böyle şarkı var ya zaten Şehlidhanlar ağaça Ağaçlar oduna dönmeli yurdumda diye evet, Doğru Doğru Onunla beraber gelmişler ee, Rektörlük de her e, adımını Gayet düşünerek Toplanarak Konuşarak Üzerine atıyor Ama e, az önce söylediğimiz gibi Keşke hukuk çerçevesinde kalabilse her şey. Çünkü çiğnenmiş, beklenmeyen bir hukuk süreci de var. 4 Kasım'a kadar beklenmesi gerekiyordu askıda olan karara itiraz etmek için. Zaten sıkıntı da bundan kaynaklanıyor. 18 Ekim müdahalesi. Bununla ilgili bir özetleyen bir açıklama var. Okuyalım mı onu? Okuyalım. ODTÜ mensupları ve öğrencilerine duyuru. Değerli mensuplarımız ve sevgili öğrencilerimiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin üniversitemizin bilgisi ve izni olmaksızın 18 Ekim 2013 cuma gecesi saat 21.15 civarında yerleşkemize girerek yol inşaatına başlaması ve ağaçları sökerek kaldırmasıyla başlayan sürece ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Ottü koruma amaçlı imar planına ilişkin aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 18 Ekim 2013 cuma gecesi habersiz ve izinsiz olarak yerleşkemize girerek baskın şeklinde başlattığı yol inşaatının ve ağaçların kaldırılmasının durdurulması için rektörlük tarafından meşru tüm çözüm yolları denenmiş gece boyunca ilgili kurumlara ve yetkili mercilere sözlü ve yazılı olarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan başvurulara rağmen belediye ekiplerinin faaliyetleri sabah 6.30'a kadar sürmüştür. 19 Ekim 2013 Cumartesi günü üniversite öğretimi, hukuk müşavirliği, ilgili birim yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri saat 10-17 saatlerinde toplanarak yasal ve idari yönlerden stratejileri tartışmıştır. Toplantının sonunda hazırlanan rektörlük açıklaması 19 Ekim 2013 Cumartesi üniversitemiz web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmıştır. 20 Ekim 2013 Pazar günü rektörlük yöneticilerinin, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurulu üyelerinin, şehir ve bölge planladığı ve mimarlık bölümleri öğretim üyelerinin hukuk müşavirlerinin ve teknik birim yöneticilerinin katılımıyla 14-19 saatleri arasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın ODTÜ önerisinden farklı olduğu noktalar değerlendirilmiş ve itiraz edilecek noktalar belirlenmiştir. ODTÜ'nün plana itirazları en kısa sürede bakanlığa iletilecektir. Plan 4 Ekim 2013 tarihinde askıya çıktığından bir aylık itiraz süresi 4 Kasım 2013 tarihinde sona ermektedir. Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda öngörülen eylem planı aşağıda özetlenmiştir. 1. Yerleşkeye izinsiz girilmesi, ağaçların sökülerek kaldırılması ve bu müdahaleden sorumlu kişi ve kurumlar hakkında yasal başvurular 21 Ekim 2013 pazartesi gününden itibaren başlatılacaktır. Bu işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde sizlerle paylaşılacaktır. 2. Üniversite Senatosu 22 Ekim 2013 Salı günü saat 13.30'da toplanarak konu hakkında üniversitemizin tepkisini yansıtan bir metni karara bağlayacaktır. 3. Üniversite senetosunun duyurusu 23 Ekim 2013 Çarşamba günü basın mensuplarıyla da paylaşılacaktır. 4. 24 Ekim 2013 Perşembe günü veya 25 Ekim 2013 Cuma günü yerleşkemize yaklaşık 3000 fidan dikilmesini amaçlayan bir etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinliğe tüm mensuplarımız ve öğrencilerimiz davetlidir. Etkinlik programı üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. 5. Bakanlık tarafından onaylanan planla ilgili bir bilgi notu hazırlanarak üniversite kamuoyu ile paylaşılacak ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Yerleşkemize yapılan müdahale veya ağaçların sökülerek kaldırılmasına ve otu koruma amaçlı imar planındaki değişikliklere yapılacak itirazları ilişkin olarak başlatılan yasal süreçlerdeki gelişmeler mensup ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır. Bilgilerinize saygıyla sunulur demiş rektörlükten gelen açıklama. Burada ee, dikkat çekilmesi gereken şeylerden bir tanesi de yani bu kamuoyunda olay konuşulurken ee, söylenen bir cümle bu onaylanmış bir plandır ona göre devam ediyor her şey cümlesinin aslında e, tam gerçeği yansıtmadığı onaylanmış plan üstünde bir takım değişiklikler var ve de bu değişikliklerle ilgili itirazını e, dile getirmek istiyor aslında daha hmm. doğrusu resmi bir şekilde bu itirazını iletmek istiyor bu beklenmeden tamam oldu -bit diye bittiye getirilme çalışması var şapmanalak iş çözme çalışması var en önemli kısmı da bu onaylanmış plandır her şey evet. e, yasaya uygun e, ifadesi gerçeği yansıtmıyor onaylanmış planın Üstünde değişiklikler var. ve Senin itiraz, bu i, i, itiraz, var. itiraz, hakkın i̇tiraz var. hakkında hukuk çerçevesinde ve oluşan bir hak. Bu itirazın da e, nasıl diyelim e, mantıklı görülmesi, itiraza cevap verilmesi veya itirazın reddedilmesi gibi bir durum da var. Ama bunu hukuk çerçevesinde beklemek gerekiyor. Ama hukukta bir yere kadar değil mi? Sonuçta hukukta bir yere kadar, tabii. Bir yere kadar. olay çıkmasın diye yani yoksa yani... Hiç okumuyorsunuz, gazeteleri takip etmiyorsunuz, medyayı, gündemi takip etmiyorsunuz. Açıkladılar defalarca olay çıkmasın diye o, o saatte yapıldı. Bir de sürpriz, 2-3 tane şey var zaten. Bir de parası yatırılmış. Ne, sen ne hukukundan bahsediyorsun ya? Yani. Hala hukuk diyorsun Ege'ciğim. Hukukta bir yere kadar. Yani birilerinin de en azından hukuk demesi lazım. Ne? Parası neyse veririz ifadesinden daha güzel. Parası neyse veririz yöntemi mi acaba ottu ya? Ne? Ottu. Kaç para la falan diyoruz. Ha. Kaç para yol kaç para gibi. Yol olur. olabilir. Hmm. Ondan sonra şey olabilir. Yani bu işlerden eline eteni çek teklifi olabilir. Ha, ne kadarsa şey yapalım. Bunlar Veya da bir hukuk çerçevesinde sokulabilir herhalde. Biber siz yani. yurtların içine kadar atmayın. Biz toptan alalım sizden kaç paraysa. Biz belli aralıklarla düzenli olarak bütün yurtlara eşit Biz bir şekilde ha, dağıtalım diye. Neyse çünkü. parası diye alalım. Biz verelim bu orman kalsın. Bu yolu gelin beraber kararlaştırdığımız gibi eğer olacaksa, çözümle olacaksa madem öyle de 90'lı yıllarda e, yapılmış bir yol planı madem uygulanacaksa gelin hmm. o plan uygulansın. 8 şeride çıkarılmasın yani. diyerek bu bunların parası acaba verirse bir şekilde toplarız ya ne olacak? Toplayamaz Tabii. mıyız? Toplarız Toplar, ya, toplarız ya, toplarız ya. Yani öyle e, espriler, bir... şakalar bir tarafa da ne kimin şeyini, değerini hep bütün Ankara'da. ...değerini... Hı hı. ...ortadan kaldırmayla ilgili bir şey bu. Yani yol yapılsın. Tamam yola ihtiyaç var tabii ki elbette var. Yola değil de bir yerden bir yere... ...insanların rahat gitmeye ihtiyaç var. Mesela o yani yol değil orada. Yani toplu taşım o, diyorsun sen. Marjinal sen? Yani ne bileyim toplu taşım deyince ne geliyor? Biz ne yapacağız şimdi? Böyle toplu yeri, taşım gelince şey sapık elimizdeki, sapık şeyler geliyor biliyorsun. Elimizdeki odunlarla insanları taşıyacağız falan diye düşünüyorlar. Hayır başka medeni ülkelerde yapılan yollar var. Tamam yani yol bir yerden bir yere gitmenin yollarından bir tanesi. Onun başka çözümleri daha akılcı çözümleri için oturulur konuşulur. Bu şehrin içindeki ağaçlar birisinin bahçesinin güzelliği değil. Şehirdeki insanların ortak malı ve bunlar ortada kaldırılıyor. Bir değeri korumaya çalışıyor burada insanlar ve üniversite. O önemli değil. Parası neyse verelim biz yolumuzu yapalım diyerek şöyle bir ara ara Google Earth'ten bakmak lazım şehre. Neyin mücadelesini verildiğini aslında orada renkli renkli görebiliyorsun. Yani, yani şöyle de bir şey var. Mücadele veren, dayak yiyen kişilerin herhangi bir rantla, bir parayla bir evet. değerle hiçbir ilişkisi olmaması aslında ne olduğuna dair de çok net fikir veren bir şey. Yani ODTÜ de bu sürecin içerisinde buna dahil Orada dün dayak yiyenlerde, fidan dikenlerde eee yani hiçbir şeyle alakaları yok bu insanların. Yani evet bir... rektörlük de devir parası ödeyerek Parayla, üniversite aldı. Marayla, biz rantla. buradan üniversiteden 5 kuruş para kazanamadık. O ağaçlardan biz oraya şey yapacaktık. Tatil köyü yapacaktık bilmem ne falan değil. Hiçbir alakası yok. Böyle bir savunusu da yok. böyle bir... Görevi gereği okulunun bütünlüğünü ve görevinin ötesinde Ankara'nın güzelliğini düşünerek, geleceği düşünerek bunun korumasını, mücadelesini veriyor. Bir vizyonla ilgili bir şey bu. Vizyonla İki ilgili bir şey. dakika sonrasını görmek ve 50 yıl sonrasını görmekle, görmekle ilgili. ilgili. bir şey. Planla ilgili bir şey. E, Sayın Rektör'ün e, bundan önce televizyon programında söylediği çok net bir şey var. E, anlaşılmamış olabilir o. E, şimdi ağaç sayısı olarak değerlendiriliyor ya. Mesela e, tamam 2800-2300 28, ağaç 10 katı verelim diye. Sayın Rektör'ün söylediği gibi ağaç sayısıyla yeşil alan bir yerdeki ağacın sayısıyla oradaki yeşil alanın verimliliği arasında hiç alaka yok. Yani sen ne başka kadar başka ağaç dikersen yok. dik bir yeri ...yeşil alan haline getiremeyebilirsin. O yüzden bu tip hani... O, ...biz 2300 verdik... ...2300 aldık, 10.000 verdik. Yani 5 katı diye böyle matematiksel hesaplara... ...girmeden önce bir oturup... ...akıllıca düşünmek lazım. Bu tip kıyaslamalar ancak... E, ...dümdüz bakışta birilerini ikna edebilir... ...ama bizi ikna etmiyor. Yok, değil, mesele ağaçsa diye söyleniyor zaten... ...orada verilen şey. <gülüyor> mesele ağaçsa... ağaç. Gani gani. ...bir de şeyi anlamıyorum ya... ...böyle hani... 110 bin lira oradan verdik 23 bin tane de ben şey aç vereceğim bak hesabı kolay Bunlar da bizim bir de paramız yani, bir yani, yani, yani Sanki böyle insan kendi cebinden kaçırıyormuş gibi bir hissiyatı çok, verilerek çok bir şey bahsediliyor gibi Çok düşünülüyor bu Bu olan biten de bizim cebimizden yani şey yolun parası da bizim cebimizden evet. Kesin ağaca tamam neyse parası verildi Atılan biber gazı da bizim cebimizden. 211 bin lira da doğru. bizim cebimizden aslında bize verilen ve sonra da iade edilen Hı -hı. bir para. Ne olduğu belli Hı. değil yani. Ne oldu işte bu belediyenin parası neyse veririm şeyle işlem hacmi oldu. <gülüyor> EFT ücreti banka doğru. kazandı. <gülüyor> Bank Çünkü EFT da... tahmin ediyorum 211 bin lira gerçi alıyorum Birkaç lira birilerinin <gülüyor> cebine gitti ama kimin cebine? Bir de bilir. o karanlık nokta var doğru. <gülüyor> bir tek bir o kaldı oldu, oldu çözülürse. Buradan EFT ücret olarak olacak. ne kadar alındı? Kilito herhalde ya benim düşünceye. O, çözülürse, o tamam. çözülürse her şey çözülür. Modern Sabahlar Modern Sabahlar şu şarkı biraz daha güzel olsaydı biraz daha otururduk mutfakta herhalde sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ne oluyor ne bitiyor? Vallahi ne olsun ne bitsin. Ya işte dünyamız bütün bunların dışında, e, ülkemiz bambaşka noktalara doğru gidiyor. Magazin dünyasında çok enteresan şey var. Yani bu e, uzun süredir beklenen bir hadiseydi. Gerçekleşti. Gökhan Özen'in, e, Gökhan Özen'i hatırlıyorsunuz. Gökhan Özen bulunmuş Bulunmuş mu? Bulunmuş. En son kayıptı denizde. Yok Oktay o zaten yıllardır 10 yıldır sonra. Siz yakan son. özenci misiniz Sinan özenci mi? Ben Sinan özenciyim. Ben de Sinan özenciyim. Çok mesas ben Sinan Akçılcıyımdır. Ben camdan camadan biri Sinan özenciyim. Neyse. Camdan cama mı? Ne yapıyorsun Ege ne, ne yaptın? Espriler şakalar. Espriler şakalar yetiyor. Ama Sinan diyor. özenci misin yoksa Ayhan Aşancı mısın dersen? Ben direkt Ayhan Aşancı. Ayhan aşancı Şimdi bunlar bir sürü isimler. Peki Ayhan Aşancı mısın? Ben de Ayhan Aşancı. Taşkın Çünkü... Sabahçı mısın dersen? Ayhan Aşan'ın özelliği neydi? Benle de, de aynı gömleği gömleğimi. aynı gömleği. gömleği, benle aynı montu giymesin miydi? Evet, senin aynı montu giyiyordu. Doğru. Ben ee, aynı gö da Gömleği bilemeyeceğim ama buradan dinleyicilerimiz beni tanıyorsa zaten saklamaya gerek yok. Dünyanın en ucuz montunu giyiyordu. Yani ben senelerce Ayhan Aşan bizim programa konuk olduktan sonra şey diye... Benimle hiçbir ortak özelliği olmayan, olmayan sanatçı. sanatçı diye söylemiştim ama tabii bu öncesini anlatmadığım için <gülüyor> hiçbir anlatacağım saçma ama. oluyordu evet. yani ne kadar ona da açıklığa teksiz. kavuşturduk Ayhan Aşan'ın montu yüzünden yani tabii benim de montum o ama İslam'dan e, bahsetmiyorsun. Bürgele flört ediyorduk hmm. yeni tanışmıştık ve o mont eğer yakılmasaydı pek çok şey değişecekti bugün yani e, ben orada bir ya mont ya bürge diye bir kavramla karşı, karşı karşıya kaldı, kaldı. desem bürgeyi seçtin ee, yani biraz şeydi dandik bir şeydi o yüzden seçimimde çok zor olmadı yani bugün olsa yine Ayhan Aşan ne yaptı acaba o montu çünkü sağlam da bir şeydi suni deri olduğunda hiçbir, şey <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Vallahi zaten yani dünya savaşı çıksa geriye kalan nadide da, parçalardan biri olarak bir o mont kalacaktı. Havam böcekleri ve suni montlar. Suni kalacaktı. montlar. Ee, Gökhan Özen 2003'te Kıbrıs'ta jet ski ile denizde kaybolmuştu. 14 saat sonra bulunduğunda köpek balıklarıyla i̇şte savaştığını demişti. Çok doğru. Doğru. Ee, beyaz Perde'de da 10 yıldır bunun gayri yapılıyor ama yaşadıklarım çok ciddiydi. Bu olayı beyaz perdeye taşıyoruz demişti. Film 2014 yazında çekilecek. Ee, yapımcı yok Özen'in eşi e, Selah Sevigen olacak. E, köpek balığı maketlerini e, şeyler hazırlayacak. Jaws filminin ekibi hazırlayacak. Bunun 80 de filminin ekibi e, biraz yaşlanmadı mı? <gülüyor> emeklidir ya. Emekli biz ekibi... de Jaws yapacağım. Bu sefer de büyük büyük yapacağım. Vallahi altına kaçılmış jaws'lar olacak diye korkuyorum yani böyle çok e, ama tabii 2014 yazını merakla beklememize ...neden Herhalde olacak olaylardan bir tanesi. Da ondan aynı, aynı değil. Ekibi şey, ne yapıyor adamlar? 30-40 yıl önce Jaws, yaptığı şey... şey abi. Ya. Jaws Var ya ekibi. olur mu? O ekibi... Bazen gözlük takan adam var ya oyuncu. Huzur evlerini oh. mi dolaşıyor? Ekibi yeniden toparlıyor. Olur mu ya? O yine bugünkü gibi şey gibi... O ...önceki, ilk filmdeki gibi... ...şey, çakı bu... gibi o adam. O var ya esas... Ben şey bu yaparım. arada Jaws'ın geçtiği yerde... ...orada Jaws, Jaws diyor da... He, ...Jaws. ...tatilimi yapmıştım hatırlarsanız. Hikaye orada geçiyor ve tam... Korkucak adamların yerinde çekmişler filmi. Korkucak adamların yeri derken? Böyle ay ay ay ay ay. Ha, yani böyle şey, her ay. şeyden e, böyle nem kapan. Mezik, zengin falan filan ay ay ay diyecek adamlar. Hmm. Her hmm. tarafta da Joe heykelleri vardı. Ne güzel. Bir tane de çok güzel heykel var. Jaws ekibi ne yapıyordu gelmiş. peki? Böyle bir tane şey. Mahşrapa. Porselen mahşrapa heykeli o? vardı. Türkiye'den şey mi? Galiba. Hmm şey değil mi? Tamam, Martas Winner meydanında <gülüyor> Me değil mi? Meydana koymuşlar. Vay bu, bu çok hoş demişler onu koymuşlardı. Ay hmm. ne güzel ya. Ne güzel bir şey. Zeus Park'ı yapacaklardı da Ben de, şey de şeye yapıyordum. gitmiştim bir kere. Amerika'ya gittiğim zaman Fahir, sen de biraz ben gidemedim bir de o yani şey, onlar hep ezikliyorsunuz beni Jones'dan, çok ayıp bir şey. Joe'dan sonra kum, kumun altından insanları çeken bir film vardı ya bir canavarın filmi. Aa, şey. Hiç görmüyordum. Toprak altı canavarı. <gülüyor> evet, toprak tamam. altı canavarı. Böyle <gülüyor> canavar <gülüyor> <diye> geçer sonra. <gülüyor> Sonralarda kum teper şey bilmiyorum. olarak gözüküyor sadece böyle hafif kabarıklık Çukur. yapıyor. Çukur kabarıklık Çuk yapıyor Çuk sonra çukuru alıyor. Kevin Bacon'ın filmi mi? Kim oynuyordu orada bilmiyorum ya. En iyi filmi diye geçer. Jaws'tan sonra en korkunç film falan diye böyle bir şey. Oraya gittim ben de kumsala. Herkes böyle yatıyordu. <gülüyor> Hiç öyle korkacak insanlar yoktu. Adamlar açmışlar ya. Açtılar abi. yakınlarında bir yerdi Fahir. Senin anın var Senin mı? Senin anın var mı? Abi. İlla öyle çok güzel bir an olması gerekiyor yok. fark ettim <gülüyor> zaten. Bizim anılarımız da çok güzel. Bir kere böyle şey olmuştu. Fatistan'dan bir şey Ha çıplaklar kampı ile şey. Yapıyoruz. Çıplaklar kampı. <gülüyor> Biliyorsunuz çıplaklar kampı sadece bir zannediyordu. Bugün'e kadar iki yerde olduğu söylendi. Meğer çocuklar üç yerdeymiş. Bir günbet. Bir günbette. İki. Bilmiyorum ikincisi nerede. Ha doğru günbette. Ee var. Bir de yurt dışında bir yerde daha vardı. Ege sen iyi bilirsin yani. Neyse ne zaman giriyormuş bu film gösterime? Abi 2014 yazı işte iple çekin. Öyle diyorlar. Yani 2014 yazı nelere gebe işte Gökhan Özen'in Köpekbalığı ile müsaade Ne güzeldi Çoğuz serisi ya. Niye o bitti? En son ağzına tüp dayadı. O, gözl bazen o gözlük bazen gözlük takan oyuncu. Geldi hayvana. O bazen gözlük takan o adamın olduğu filmler çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Basın Kursuk'la adamı da hatırlarsınız. Bir o... de Charles Bronson'un filmi. E, Charles Bronson. O nasıl intikam diye onun filmi vardı. Kanon susamış. Neler neler tabi bunları ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Türkiye İstatistik Kurumu yaşam memnuniyet araştırması yapıyor biliyorsunuz. Çok memnunuz. Komşumuz memnunuz. oluyor. <gülüyor> 24 Eylül ile 20 Aralık e, tarihleri arasında 24 Eylül anket... Oktay e, tam benim doğum günümden hemen önce onun bir dip notunu hemen vereyim. Önce, Devam doğru. et sen. E, 81 ilde nüfus kayıt sistemi üzerinden 125 bin hane belirlendi. Bu hanelerdeyseniz ve eğer bu ankete katılmıyorsanız 923 hapislere, TL hapislere. para cezası söyleyeceksiniz Ne oldu yüzlerimiz bir şey oldu. <gülüyor> ve ankete <gülüyor> nasıl katıdıyoruz? Yani şey mi? Anket Ki... defteri mi veriyor? En sanatçı. Yok abi büyük ihtimali internet sayfasındandır. Bunu kullanacaksın. Ee, mutluluk algısı ve toplumsal değerleri gemilen memnuniyetini ölçmek ve takip etmek amacıyla yapılıyor. Anket başlayana kadar çok mutluyduk. <gülüyor> Soru birden 900'ü çıktı. 923 lira mı hakikaten nokta? 923 lira. Eğer bu 125 bin şanslı hanenin biriyseniz e, ve yapmazsanız mesela Meh! falan diyorsanız 923 lirayı çatır çatır ödeyeceksiniz. Neden? Devletimiz çünkü bize bu cezayı Biz gönderiyor. Ne hmm. kadar güzel. devletimiz Ödeyemez, bunu şey Ödeyemezsen de gireceksin. Katillerin yanında. Sen an. Anketi dolduramadım. Sevdiğim sanatçıyı yazamadım. Sizden istenen bilgilerin verilmesi yasal Vereceksin. bir zorunluluk olup aksi durumda ankete cevap vermeyen haleler için anılan kanunun 54. maddesi. Yani Yince, öyle kafasına göre birilerinin bir ceza değil. kestiğini zannetmeyin. Evet. He işte hukuk diyorsun Oktay. Ne Doğru mu? Güzel. Evet. Öyle. Yani o yüzden bir bakın. Bir bir kontrol edin. O, nereden bakıyoruz yani bakalım? şey olsaydı. TÜİK, yani. TÜİK sayfasından. Her e nereden bilecek şimdi? Annem mesela Twitter'ın sayfasına nereden girecek? Nasıl annen her gün Facebook'a giriyor, Twitter'a giriyor var bir tane de TÜİK açacak TÜİK'e girsin doğru ben söyleyeceğim Efendim, annem STV işte bir şeyler nasıl onlara bakmayın mı Türkan teyze ben, benim bildiğim Türkan teyze bakıyor en son bana Breaking Bad'i şuradan <gülüyor> takip et diye şifrelerini göndermişti Ya Breaking Bad'in şifreleri doğru doğru ben konuşayım anneme de onu ihmal etmesin ya 85 yaşında kadın şimdi biz, bir zamandan sonra da şey gelir zaten emekli maaşı malum <gülüyor> yani 923 lira ayıp vay be yani mutlu çıkacak ben onu hissediyorum. Ben, ben böyle bir mutsuzdur ki gerildim ben, ya gerildim. Budurduk şey yere olsa daha diye. güzel olurdu. Ne? Bence şimdi hani sana soruyorlar mutlu musun? Mutsuzum falan diye. Mutsuz yani Mesela diye işte böyle şey ne derler? Ülkenin idaresinden memnun olmayanlar hükümete muhaliflik olsun diye mutsuzum. Bunun yerine mit araştırsa bu insanları. Mutsuzum demiş ama böyle gülerken böyle çık çık çık diye bu, bu halleleri hakikaten dışarıdan gözleseler. Gerçekten mutlu mu? Çünkü hani bizde şeye de gerek yok. İlla hükümete muhalif olmaya da gerek yok. Genel olarak insanlar iyiyim demeye böyle şey olur ya nasıl? Ediyoruz. Diyor, i̇dare ediyoruz bilmem ne falan. Hani böyle diyen adamın bir durumuna bak. Ne yapmış, ne etmiş, ne yiyor, ne alışveriş yapıyor falan filan. Evine her gün pirzolaları götürüyor. Hiç inemiyoruz falan diyorsa yalan ama Bunlar ortaya çıkarılıp hapse atılırsa Bence Güzel. daha demokratik. Ben, ben, hem daha demokratik hem daha tamam. mutlu bir ülke. Evet, Mutsuzluk diyen adam kah yani. kah kah gülerken yakalandı. bir zorları devirirken yakalandı. Mutsuzluk o kadar kolay değil, değil ya. 3 gündür su akmayan evler vardı. Hala var mı bilmiyorum. Mutsuzluyor Hayır, Neden? Bil Çünkü herkes... dediği an o zaman git denizde yaşa cevabını zaten. Alacağını biliyor. Alacağını biliyor. Bu bile insanı mutlu eder ya. Ve dün ben dükkanımızda çok garip sohbetler ne? duydum. Ne oldu? Mesela? Herkes tuvalete girmeye gelmiş dükkanım. Nasıl? Yani evimizde su akmıyor. Yani hani böyle gidelim eğlenelim falan havasında değil. Evimizde su akmıyor. Bazısının evinde elektrik de yok. Gidelim orada ısınırız. Hem ihtiyacımızı görürüz. İki tane de çay içer evimize döneriz gibi. Ne kadar güzel. Var. Sığınma. Amacıyla gelmiş olan. Ne kadar güzel. yapsın? Evinde otursun mutsuz mu olsun bu Heh. adam? Gelsin. Mutluluk arayıp bulanınındır. Yani öyle dünyada işte, mutluluk ayağına gelmez. Bazı şeyleri kaybedince kıymetini bilmen lazım. Biliyoruz. Mutlu gitti mi o adamlar mesela? Çok mutlu. rahatlamış ama... gitti. Yani mutlu, mutlu mu bildiriyemem bildiriyemem o ama. dedi. Gitti, patır gittim. patır ee, iyi iyi bir işe aramışız. Bir kimleriyle geldi. Biz de böyle bir şey yapsak mı acaba anket? Çık Mutluluk anketi mi? Hı. Ve şey, şey olmayan hı. ilgili maddenin 54. maddesiyle para cezası. Masaları dağıtalım Masaları böyle. Şikayetler yani. Anket işaretleyeceksin. Hesap istediler, kalktılar. Ve yüzyaldı, efendim bunu pardon Doldurmadınız mı? Doldu. Yani bilmiyorum, bakmadım. O zaman 40 kart alabilir, alabilir miyiz? Alabilir miyiz? 900 kartımız. abi 90 lira. Gene gelir yani. İngiliz anılan kanunun sebebi Bak, ne güzel söyledi. 90 lira aldı dedi ya. <gülüyor> 90 lira aldı abi, Birisi, abi. Birisininkini çekerken masada 4 kişi verdi elmasa. <gülüyor> İlk adamı nasıl ya falan derken <gülüyor> onunkini çekerken <gülüyor> de hızlı hızlı doldurursa ondan da alacağım ben parça. <gülüyor> Vallahi, halde. Zamanından sonra doldurulmadan Onu indirimli bir ceza i̇ndirimli. Çok iyi oldu bu aklımıza gelen. Vallahi çok iyi oldu. Vallahi. Ee, peki madem öyle devam edeyim sana eee edeyim mi yoksa reklam etme etme. Yani. etme, etme. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tesprilerle şakalarla birlikteyiz. Buyursun efendim. Hmm, ülkemiz bir krizin eşiğinde daha. E, Bülent Ersoy ile Ajda Pekan arasındaki kriz e, giderek derinleşti. Ne olmuş Abi. ya Bülent Ersoy ile İzzet Yıldızhan diye biliyordum ben. Abi, Beraber program Ülkemiz şahlanırken sonra... böyle şey yapıyorlar ya. Ya vallahi bizi dibe çekmeye çalışıyorlar. Hakikaten dersen, ben... kaşıyorlar orayı bak şimdi. Bak. Tutmadı çünkü. Onu yaptılar tutmadık. Bunu yaptılar bu tutmadık. Bu oyuna onu. gelmeyeceğiz. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Hava karıştırıyorlar yani. Hacıda Pekkan'la Bülent Ersoy diyerek. Çünkü Türkiye'nin iki uzun inşaatıdır. Hacıda Pekkan ve Bülent Ersoy. iki büyük projedir. İki büyük proje. De hala devam de eden proje. Dev proje. Almanya'da ya da Frankfurt Havaalanı biliyorsunuz. <gülüyor> Ürktü şeyden. Bülent Ersoy'un son kostümüne uçaklar inerse buradaki Frankfurt Havaalanı'nın önemi azalır diye. Bir oyunlar başladı gibi Baş başladı, geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Oktay sana ne gibi Oyuna geliyor? Gel ha. Oyuna gelme Türkiye'm diyorum ben. Bir dakika. Oktay Almanca bir şeyler mi söyledi? Yani söylemeye çalıştım diyelim. Çok güzel okurum Almanca'yı. Gayet de güzel söyledi. Ee, mavi elbiseden mi bahsediyorsunuz? Mavi elbise. Kurabiye o, o elbise. canavarı. Kurabiye canavarı elbisesi. O onun hoşuna gitti. O bir Bence tarafta. Bence bir sonraki hareket şey olacak. Bülent Harsoy, Ajda Pekkan'ın kostüm olarak giyecek. Kafasında taşısın. Bak, Nasılsın Ajda'cığım? siz. Biraz Game of Thrones falan seyrettirmek lazım. Özellikle yani çünkü... Bence e, seyrettirmemek lazım. Seyrettirmemek daha Doğru Bak söylüyorsun. Kafalardan oluşan bir kıyafet. Bu hafta böyle bir şey yani. E, biliyorsunuz kendisi Ajda Pekkan'a, kendisi derken Bülent Hanım... E, ödük Yaşlı ve Bunak demişti e, Ajda Pekkan'a. Bir cümlede mi? Valla. Çünkü ağır olur yani... Oktay şöyle söyleyeyim sana. Pazartesi hüdük. Öyle, öyleyse tamam sana haftaya öyle yaydıysa. Bir haftaya yaydı. Ha. Öğünlere yayılmış. Ondan sonra en son e, Ajda Pekka'nın açıklaması vardı. Ben hani ölürsem e, şeye gömülmek istiyorum. Hayvan mezarlığına gömülmek istiyorum diye. Gülent Ersoy da hemen şey ama Aman yanı bulmuş işte arkadaşlarıyla birlikte rahat rahat yatar dedi. Allah Allah. Ondan ne sonra... bu sinirli şey Gülent Ersoy'un şeyi? İzzet yani pro... Yıldız sana sinirliydi benim bildiğim. <gülüyor> yani ben aynı sinirli. konuyu tekrar sizi çekmek istemiyorum Ya da kan ama. şekeri düşük biliyorsunuz Bülent Hanım'ın öyle bir... Yani şey. var, yememiş. yiyememiş. Valla programda da birinden bahsediyorlardı. işte çok değerli besteci falan filan bilmem ne diye. Şu anda ismini hatırlamıyorum ama. E, ben sonrasında o gördüm. Hayır o, orkestra var ya sağ tarafta. Ha, mum gibi mi ne? Oradan birisi rahmetli falan dedi tamam mı? Meğerse adam ölmemiş o bestecileri. Ona bir döndü bir salak dişi var Bülent Ersoy programda program sırasında yani zaten her şey hangi programda? Ne alakası? Kendi programında İşte İzzet Yıldızhanla program yapıyordu. Sonra şimdi kendi başına program yapmaya başladı. Baktı İzzet Yıldızhan çünkü İzzet... Baktı kulakları şey. O yüzden dedi ben dedi bunu tek başına yaparım dedi. Öyle jüri falan değil değil mi? Sinirli. Yok yok. Serbest program. Değil. Serbest çok. Serbest şov anlayışıyla yaptığı devam ettirdiği bir program. Yani o biz, bu ara bir şey Bor bir, bir sinirli, bir sinirli, sinirli. bir şey. E, Bence Türkiye'yi karıştırmak isteyenler şimdi Bülent Ersoy kartını oynuyor. Baktılar başka çareleri kalmadı. Peki valla çok iyi yolda gidiyorsun ha. Ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum yani. Öyle diye diye yani şimdi biz belki yiğit dalga bulut oluruz ya. Ya bulut olamasak da. Olamasa da yani ben sana söyleyeyim millet dalga falan. Saçma sapan konuşuyor falan diyeceksin. bir bakacaksın böyle. Danışma. Bir şeyler olmuşsun yani. Olur olur yani öyle şey yapma. Aynı bildiğin yoldan şaşma. Aile gelecek. ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı. Ee, Bilemedik ismini. <gülüyor> Bilemedik. Sor soruyorsan <gülüyor> eğer bilemedim. Vallahi bilemedim Oktay. Aşkın Asa'nın çalınan makam aracı Ürdün'de bulundu. Aa şey çalınmıştı. E, ha, benim haberim yok çalındığından. Ben onu biliyorum. Şey Öyle marka. E, Valla lüks makam aracı diye geçiyor Lüks makam aracı. Biliyorum o biliyorum. markasını bilmiyorum ama. E, Ürdün'de bulunmuş. Gençten bir çocuk çaldı onu da. 14 yaşında bir çocuk çaldı. Hayır onu, bu, bu, sen bu konuya bu kadar hakim sen niye girmedin araya ya? Yani. Şu çaldı şurada efendim falan diye. Hayır çocuk yakalandı serbest bırakıldı. Çocuk hatta. yakalandı araba mı bulanamadı? Arabayı da şey ya onu veren arkadaşı tanıyorum da. Verdikleri servisi servisten Canlarının çalındı. Canlarının değiştirilmesi için de Doğru şaşmaz da bir servise bırakılmış. O arkadaş, o arkadaş bizim arkadaş. Öyle mi? Evet. Servisin önünden çalınmış. Evet. Araba. Daha, çocuk giriyor 14 yaşında arabaya atlıyor gidiyor herkesin gözü önünde. 17 Kesin. yaşındaki AB tarafından çalındığını tespit Biz 14 diye biliyorduk ama demek ki 17'ymiş. Olaylar bir anda erken uygunlaştırmış. Ondan sonra nasıl bulunmuş? Yok kendisi baya bu konuda kompetan bir çocuk. Genç arkadaşımız diyelim yani. 30-40 tane böyle vakası var. Hadi ya. Bilinen. Ürdün'e gönderdiği tespit edilmiş aracı satan olan kişinin bulundu. Neyse geldi. Hadi hayırlısı olsun hayırlısı ya. Hayırlısı olsun. Bizim arkadaşı da depo, depo full. Full vermiş. Full düşerim. verdim full isterim full demiş. Çalınmış full istenir. Öyle gelmiş zaten. Bir lastikler değişmiş. Hmm. Bu da Ürdün koşullarına uygun lastikler. <gülüyor> Ürdün plaka mı takmışlar? Ürdün plaka takmışlar. Girişti sorun olmasın diye. Her şey yasal ya. <gülüyor> onu da halledelim demişler. Ee, anneanne vetoyu yedi. Hangi anneanne? Kraliçe, Süper babaanne. Ay, kraliçe, kraliçe, kraliçe mi? Kraliçe anneanne. Anneanne dediğin ama şey değil. Sen evet. Kraliçe anneanne değil. Yani o e, anneanne, sevgili... York Düşesi yok. var ya. Cambridge Dükü William'la ile Catherine'in... E, önümüzdeki planları açıklandı. Bunu da müjdeleyeyim böyle. Ketrin'in annesi mi? Annesi gile. Aa yaz yazlığa götüreceklerdi, götürmüyorlar mı? Prens George doğdu ya melek ya. Evet. evet. Prince kim bakacağı diye bir soru var. Şimdi bunlar Avustralya'ya gittiğinde bebeğinin gidilmez diye Niye oraya gidemesin ya gider, gidelir. Çok zorluk çekildi nokta. yüzden. Yol, yol uzun. Katar üzerinden aktarma. Yap. Bir gece Katar Doha'da kalacaklar. Hı -hı. Ondan sonra oradan tekrar çıkacaklar. Çocuk şey demiş. Çocuk şey demiş ki annem gid bakar demiş ya annem giden daha iyisi mi var demiş. Ya sen demişler niye anne, böyle annem gilli milli konuşuyorsun hiç böyle bir kız da değildim falan. Saray ya demiş ya yani, <gülüyor> sarayda büyüsün çocuk. Neyse e, Duchess annesi e, Carol'un bebeğe bakabileceğini düşünürde. Ben o sorumluluğu alamam kızım. Fakat diyor. kraliyet ne yetkilileri demiş? kraliçenin de şeyiyle fıştiklemesiyle e, e, Carol'un heyetle birlikte seyahat etmesine karşı çıktı. Yani annem de götürürüz. Ha, bakar. Annem bakar diye öyle. Ama bir. yani çok özür dileyin de kraliçe hiç mi bunu bilmiyor? Yani kraliçe tamam hiç seviyoruz karışmamış. çok seviyoruz kendisini ama yani bir yeni bebek olmuş bir ailede eee Annenin annesi daha iyi destek olur yani kadına. Öyle değil mi? Şey, evet, annesi, annesi anane dedir. çocuk. Olan annesi hayatta değil zaten yani. Ya fark etmez. Nasıl bir bakıcı olursa olsun yine de anne değil mi? şeyi yani kraliçe lütfen yani sayın kraliçem. Sanki şeyden evet. bahsediyoruz da böyle bir, bir, bir iç anadolu Çorum'da böyle bir sorun yaşanıyor olsaydı gidemez mi demiş anane? Anane şey demiş onu ananeyi götüremezsiniz demiş. Krali. Götüremez. Kendinize gelin demiş ya. Kraliyetle ne alakası var demiş. Hadi bu kızı dış kapının dış mandalı kabul ettik de bu ne oluyor demiş. Kraliçenin de ağzı biliyorsun. Dünürü hakkında. Ağır konuşunca da tam... Evet durdurulamıyor. Dünürü de değil ya. Dünürü de değil ya. Benim oğlumun dünürü Oğlumun Oğlumun dünürü. Oğlumun dünürü. Oğlum. Anne sen karışma lütfen demiş. Prens Charles'a bağırmış. Buckingham turistler şaşırmış ne Pren oluyor diyor. Savaş mı çıktı Çığlık çığla. O Buckingham'da bahçe, millet dışarıdan fotoğraf çekiyor. Çığlık çığlık. Herkes çığlık. Şey Kim o kadın? Herinin şey benim. Herinin şey diye söylenerek kapıyı çarptığını söylüyorlar. Babam baba değil ki anneme bir şey Baba anneme bir şey söylesin diye. Abi Esas o, orada sorun yani. Ya, vallahi işte o biz de diyoruz ya. ki bunlar işte güllük gülistanlık hayatları sefa içerisinde geçiyor. Şöyle, şöyle değil abi. Game of Thrones'u bir de benden dinleyin demiş şey. Birebir yaşadıklarım demiş. Tek kapak uçakla kapak mı gidiyor? Mesela Londra'dan giderlerse özel uçakla mı gidiyorlar? Öyle bir uçak tarifeli yok sefer. Tarifeli seferle giderler Oktay. İngiliz biliyorsun boşaltacak beş kuruş parası yok yani herhalde tahmin ediyorum özel uçak tutacak kadar zengin değilim İngiliz atı vardı. var yani, doğru yani tarifeli sefer ama first class first class business class ama da zaten değil. onlar hep birikimlerinden birikimlerinden mil değil mi? mi mil birikimlerinden bunlar hep bizim birikimlerimiz oluyor ben e, bugün biraz müsaadenizi isteyeceğim erken ayrılacağım studiodan şey yani sonuç ilişkisi içerisine değerlendiriz içinde hava geldi biber gazı dağılıyor da şimdi dağılmadan son, son programda bittiğinde iyice şey olur Hadi bakalım sen yani doyasıya yaşamak mı istiyorsun? E bir doyasıya yaşayayım yaşamak ve yaşatmak için biber gazını şu anda dışarıda geceden kalmış biber gazı ama biz tutumlu nesiliz öyle sıfır biber gazı tüplerini bulmadık biz öyle bir biber gazı tüpünü 10 kişi zamanında solurduk öyle yani şey tutumluyuz zeytini ısırarak geldik iki parçada iki parçada Hakik Ne günlerdi. Neyse o zaman yarın sabah buluşma diliyorum. Hem sizinle Hem biz ne? Sen Bedat da belki biz devam edeceğiz. Biz devam edeceğiz bayılırız. Devam edeceğiz şana. kardeşim. Siz ne istiyorsunuz? Sen benim şeyimiz falan... aptür aptaltına alma böyle yayınımızı da. İyi tamam devam edin o zaman. <gülüyor> Cümlemi o zamanla bitirmem de güzel oldu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Fatih Günaydın. Buyurun. Yepyeni programımızla tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Yenilenmiş, tazelenmiş ve e, yeni formatlanmış haliyle e, sizlerle Yaklaşık bir e, 3-4 dakika konuşacağız ve vedayacağız. Kısa bir program. <gülüyor> evet. Bu programın özelliği kısa olması. E, formattan yeni çıktı öyle söyleyelim. Ve e veriyoruz haberi kaçırıyoruz. Veriyoruz kaçırıyoruz. Yani bu e, çok özür dilerim. E, vurkaç taktiği veya geri ile taktiği olarak da bilinir. E, yayıncılıkta, radyoculukta bir ilk. Estağfurullah. Estağfurullah. Özrünüz için söyledim. Saatler pazar günü bir saat geri alınıyor. Ay gene mi? Gene. Gene mi? Hani bitmişti. Yok artık yani ne bu cümleydisin? Hani bitmişti. Ne de bu bu son olacak. Bir e, de bu son, bu son Pazartesi olacak. Pazartesi mi alıyoruz? Pazar günü. Pazar Şimdi, mı? Her zaman pazar pazar. Pazar, pazar günü alınıyor. bir saat cepte yani. Cumartesi pazara bağlı Cuma pazar günü ha gel cumartesi aslında cumartesi pazara bağlayan gün felekten bir saat çalışacağız öyle mi? Bir saat felekten bir saat <gülüyor> ama çok iyi aklıma geldi o nereden aklıma geldi ya saat dörtte üç olacak saat dörtte üç olacak hadi bir saatte bir daha hadi bakalım üçten bir daha dörtte git. Yahu demin gitmemiş miydik? Hadi bir daha. Sakin ol faiz Biliyorum çok heyecanlısın <gülüyor> ya. Evet, yani. Acayip zevklendim onu, bir saat <gülüyor> cepte. Onu fark ettim ben. Ee, ama yani saat mesela 2 olsaydı evet. ya da saat 1'de geri alınsaydı. Onu o şekil yapamıyoruz hocam. 1'de geri alınsaydı bir, bir saat daha mı Onu kalacaktık? evdeysen yarım saat... Işte Dükkanla? Onu, yok onu evdeysen yatmadan önce yapıyorsun ki kalktığımda unutmayayım diye. Çünkü unutabilirsin yatmadan önce. Hayır, onu öyle yapıyorsun da mesela bu. Dördü bunu düş, acaba bizim dükkan düşünerek mi dört? Deniyor? O şekil. O şekil yapamıyoruz maalesef. Karşılıklı bir diyalog olmadığı için programımızın sonuna geldik. <gülüyor> maalesef o şekil yapamıyoruz oktay bey. Size yardımcı olamayacağım. Farklı. Mi? Aynı isimler söylense de karşıt. isim söylense de farklı Enteresan. konular aynı anda konuşuyoruz. Evet bugün günlerden Salı. Özellikle ee, lale time bir Salı değil. 22 Ekim 2013 Salı saatlerimizde 9:55'i artık. Gösterdi ee, önümüzdeki saatte Fulya'yla beraber olacaksınız. Eğer bir aksilik olmazsa acaba diyorum. Evet. Biz de bugün şöyle bir A4 kapısına kadar yürüsek de şu biber gazının kokusunu yurtlara kadar gelmiş olan gün gece Oktay bizim sabaha radyo... kadar devam etmiş olan şu biber gazı'nu değerlendirsek de bu havadan bir solusak de... mı şöyle içimize? güzel. Içimize? Sana bir de müjde tahmin ediyoruz. E, önümüzdeki günlerde devam edecek diyorlar. Devam edeceği Abi, benzer zaten. Buna biz işte pastırma şeyi denir. Gazı. Pastırma gazı. Pastırma gazları bunlar. E, bunlar son artık şeyden önceki son. Yani kıştan önceki son e, güzel günler değerlendirin. Tadını çıkarın. Şimdi biz Oktay ile el güzel yürüyüşümüzü yapıp e, ormanda e, tadını Bakacağız çıkaracağız. Bakacağız biz fidan mı var odun mu var? Evet. Ona bir bakacağız. Bakacağız. Odunları fidanları ona göre ayıklayıp şey yapmamız lazım. Oldu o zaman yarın güzel. Yarın daha bir güzel günde buluşmak ümidiyle. Evet. Daha ee, daha mutlu bir şekilde geliriz. Bugün ben çok kötü geldim radyoya. Biliyorum Oktay. Yani hepimiz öyle de. Ee, umalım yarın dayak yemediği, öğrencilerin dayak yemediği, elinde sopalı adamlarla e, mücadele etmediği, korku dolu bakışların olduğu fotoğrafların görülmediği, görmediğimiz ya da olmadığı bir günde daha güzel bir şekilde buluşalım. Ne diyelim? Buluşalım Hayır. diyelim. Tamam. Aynen abi. Şu. Görüşmek Hoş üzere, hoşçakalın. hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar